12. Haram işlememek ve bütün ahkamı ı İslamiye'yi yerine getirmek çok kolaydır. Kalbi bozuk olana güç gelir. Evet, birçok işler vardır ki, sağlam insanlara kolaydır, hastalara ise güçtür. Kalbin bozuk olması, İslamiyete tamam inanmaması demektir. Bu gibi insanlar, inandım dese de hakiki tasdik değildir, laf ile tasdiktir. Kalpte hakiki tasdikin doğru imanın bulunmasına bir alamet, din İslam yolunda yürümekte kolaylık duymaktır.